الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أخلة من لسان يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزم إذا شيت سهلا وقال رسول سندان دوام ديروس استعيذ بالله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وآية الله تعالى ملك للا قلوا شتونه فقال malumatlar verdiğini beyan ediyor. Hani Rabbin diyor meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Meleklerle konuşurken allah Teala dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Tabi buradaki kasıt, halifeden kasıt ihtilaf var. Bazıları diyorlar allah Teala'yı temsil edecek yeryüzünde onu temsil edecek bir şahsiyet yaratacağım şeklinde Fakat bu zayıf bir görüştür. İbn-i Kesir burada diyor ki, buradaki halifeden kasıt, yani biri diğerinin ardından gelecek olan insanlar, biri gelir, gider, başkası gelir ya da nesil nesil, birbirini takip eden insanlar, birbirini takip eden nesiller, bu şekilde nesiller yaratacak, biri diğerinin halifesi olacak, ardından gelen varisi olacak. Zaten halifenin manası da dikkat ederseniz biz bu lafzı da çok kullanırız. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki halife diyoruz. Hazreti Ebubekir, sonraki halife, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bu şekilde halifeler ard ardına gelmekte. Halife demek bir önceki kişinin bırakmış olduğu yolu devam ettiren demek. Onun yerine geçen demek. Onun yerine geçen. Dolayısıyla halife dediğimiz zaman İslami istilahta Halife dendiği zaman, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yerine geçen, o makamda olan kişi anlamına geliyor. Eğer bu kişi gerçekten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu takip ediyorsa, izinden gidiyorsa, gerçekten de bu adam halife olmaya layıktır. Buna halife denir. Ama yok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izini takip etmiyorsa, dine tahrifatlar koymuşsa ve hatta emredildiği gibi istikamet üzere dozdoğru olmuyorsa o kişi halife olma şerefine nail olamaz. Bu sebeple Peygamber Efendimiz a.s benden sonra hilafet 30 sene devam edecektir buyurdu. 30 sene devam edecek diyor. Ondan sonra saltanata dönüşecektir diyor a.s. Yine bir Hadisinde diyor ki, benden sonra hilafet Allah'ın dilediği kadar devam edecektir. Sonra allah Teala onu kaldıracak, yerine sultanlığı getirecektir. O da Allah'ın dilediği kadar devam edecek. Sonra o kalkacak, zalim ve zorba bir yönetim gelecek. O da Allah'ın dilediği kadar devam edecek. Sonra allah Teala onu kaldıracak. Sonra peygamberler yolu üzere bir hilafet sistemi olacaktır diyor. Ve şu anda tabii bu hadise baktığımız zaman bu hadisin Aleyhisselam'ın bu buyurmuş olduğu şekilde gerçekten bu mucizevi haber e, uykulmuştur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra hilafet takriben 30 sene sürmüştür. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve Hazreti Hasan döneminde buna katılmaktadır 6 ay. Bunun hesap ettiği zaman alimler tam 30 sene doldurur diyorlar. Ondan sonra Hazreti Osman'dan sonra Hazreti Hasan'dan sonra Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Hasan'dan sonra hilafeti, Hazreti Muaviye devrettikten sonra Hazreti Muaviye eskisi gibi, aynen o menaj, o metod üzere devam etmiyor. Yavaş yavaş bazı değişiklikler meydana gelmeye başlıyor, bazı yanlışlıklar vuku bulmaya başlıyor. Ve ondan sonra gelen her bir sultan, her bir halife daha da kötüye doğru gidiyor. Mesela Hazreti Muaviye'den sonra oğlu Yezid geliyor ki, Yezid çok kötü bir insanmış ve fasık bir insanmış. Günahları alenen işleyen fasık bir insan. Ve Hz. Hüseyin'in öldürülmesinde de rolü olan bir şahsiyet. Zaten ehli sünnet genel anlamda sevmezler. Şiiler zaten hiç sevmez. Ehl-i Sünnet sevmez fakat Şiiler Ehl-i Sünnet'e iftira atarlar. Sanki Yezid'i korurlar, müdafaa ederler, onu severler gibi e, bu şekilde lanse etmeye çalışırlar. Ama dikkat ederseniz doğru dürüst böyle bir isim de bulamazsınız. Ehl-i Sünnet camiasında Yezid diye ismini koyan ben şimdiye kadar Türkiye'de böyle bir Müslüman görmedim. Evet. İşte onun döneminden sonra özellikle yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Tabii arada bir güzel sultanlar geliyor. Mesela Ömer bin Abdülaziz geliyor ki, alimler diyorlar ki o beşinci halife sayılır. Yani Hulefe-i Raşidin gibi, dört halife gibi onların izini takip eden, çok mükemmel bir şekilde devleti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yönettiği gibi yöneten bir halife gelmiştir. Fakat onun hilafeti de kısa sürmüştür. Takdir-i İlahi kısa sürüyor ve vefat ediyor. Hatta bazıları da diyorlar ki onun vefatı da bir suikast neticesi de olabilir. Zehirlenerek öldürülmüş de olabilir diye böyle bir ihtimal de var. Çünkü Emevi ailesi zamanla iyice bir devlete hakim olmaya başlıyorlar ve kendilerinin istediği adamı geçirmeye çalışıyorlar. Onların büyük bir rolü oluyor ta Emevi devleti yıkılana kadar. Daha sonra Abbasi devleti geliyor. Abbasi devleti tabii geldiği zaman genel anlamda Müslümanlar zannediyorlar ki bundan sonra artık bir hilafet devleti olacak. Güzel bir sistem olacak. Emevilerin yapmış olduğu o kötü bid'atı ortadan kaldıracak. Yani babadan oğula geçme bidatini ortadan kaldıracaklar. Çünkü Emeviler de maalesef böyle bir kötü bir haslet başlatıyor. Artık babadan oğula intikal eden bir sultanlık, bir hilafet sistemi başlatılıyor. Eğer oğlu yoksa kardeşine şeklinde Abbasiler gelince tabi diyorlar ki biz peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan geliyoruz. Biz onun izini takip edeceğiz. ve sizleri Emevilerin zulmünden kurtardık. Tekellikten kurtardık. İslami devleti bundan sonra biz yöneteceğiz. Ve onlar da bir başlıyorlar, çok kısa bir süre sonra hemen bozuluyorlar. Hem evlerden daha beter oluyorlar. Bu sefer onlar babadan oğla intikal ederken, ikişer ikişer kişi vasiyet etmeye başlıyorlar. Her bir sultan öleceği zaman artık vasiyetinde diyormuş ki, benden sonra sultan ya da halife oğlum falandır, ondan sonra da kardeşim falandır. Ya da onun kardeşi falandır. İki tane sultan tavsiye ediyormuş. Artık Müslümanlar, bu iki sultana mahkum kalıyorlar. Birinci sultan ölüyor, üçüncü sultan geliyor, onun dönemi geçiyor, ölüyor, ondan sonra üçüncü sultan geliyor. Yani neredeyse nesil bitmiş oluyor. Yani o nesil, oradaki, o asırda yaşayan nesil bitmiş oluyor. Bu şekilde daha beterini yapıyorlar. Tabi bu, kötü bir bidat devam ediyor. İslam'ın tabi bazı ahkamları eskisi gibi tam hassasiyetle tadvik edilmiyor. Fısku fücur yavaş yavaş yayılıyor. Bidaatlar, hurafeler yayılıyor. Sultanlar o gerektiği gibi Aleyhisselatü Vesselam ile e, Raşid halifelerin yönettiği şekil üzere o şekilde yönetmiyorlar. Ta Selçuklar gelene kadar Selçuklardan sonra tabii Kısa bir müddet sonra Osmanlı dönemi. Osmanlı döneminde de değişen bir şey olmuyor. Babadan oğla intikal eden bir saltanat. Ta 1924'e kadar en son Orada saltanat bitiyor. Yani hilafet bitiyor. Bir ismiyle hilafet. Aslında tam anlamıyla bir hilafet değil. Fakat hilafete benzer o yönetim şekli ne yapıyor? Bitiyor tamamıyla. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi o mucizevi haberi hukuk bulmuş oluyor. Çünkü diyor saltanat Allah'ın dilediği kadar devam eder. Sonra allah Teala dilerse onu kaldırır sonra yerine zorba bir yönetim gelir. Ve gelen anlamda Müslümanların, bütün Müslümanların yaşadıkları beldelerde zorba yönetimler gelmeye başlıyor. Müslümanları ezen, katleden, Allah'ın dinini tamamıyla yok etmeye çalışan ve takriben Rusya'ya çevirmeye çalışan tıpkı aynen komünizmin hakim olduğu yıllarda Rusya'da tamamıyla bir dinin silip süpürülmesi şeklinde camilerin yıkılması, alimlerin katledilmesi, kitapların yok edilmesi, insanların cahil bırakılması, tamamiyle dinden soyutlanmaları şeklinde bu şekilde bir siyaset başlıyor ve halen siyaset aynı şekilde devam ediyor. Müslümanların başına musallat olmuş zorba yönetimler, küfür üzere ne yapıyorlar? Müslümanları yönetiyorlar. Ve bu da Allah'ın dilediği kadar devam edecektir. Ve Allah-u dilerse onu kaldıracaktır ve yerine Allah'ın izniyle peygamberlerin yolu üzere olan gerçek hilafet gelecektir. Ve bu bir gerçektir. Allahu Teala'nın da haberi ettiği gibi, beyan ettiği gibi vallahu mutim nuruhi ve law karihal kafirun. Allahu Teala nurunu tamamlayacaktır. Kafirler kerih görseler de, e, kerih görseler de. Muhakkak ki Allahu Teala nurunu tamamlayacak. İslam hakim olacaktır. Ve yine bazı hadislerinde Mehdi Aleyhisselam'ın gelip de İslam'a hakim kılacağını da beyan eden hadisler vardır. Fakat ondan önce İslam tamamıyla hakim olur mu olmaz mı? Tabii bu Allah'a kalmış. Gayb ilmidir, biz bilemiyoruz. Fakat biz bunu biliyoruz ve iman ediyoruz ki Mehdi Aleyhisselam diye, Mehdi diye bir şahsiyeti Allahu Teala gönderecektir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği gibi bir gecede onu ıslah edecektir. Normal bir şahsiyetken bir gecede allah Teala onu ıslah ediyor, apayrı bir şahsiyet oluyor. Ve onun döneminde İsa aleyhisselam inecektir gökyüzünden. Bu da hadislerde, neredeyse tevatür derecesinde, hatta tevatür derecesindedir. Hadisler gelmektedir bu noktada. allah Teala İsa aleyhisselamı bir daha dünyaya gönderecek. Ve İsa Aleyhisselam geldiği zaman da bakacak ki Mehdi Aleyhisselam var, normal bir şahsiyet. Tabii bu Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Sallallahu je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je gelecek je je je je je je je je Böyle bir şahsiyet geldiği zaman işte İsa Aleyhisselam onu görecek ve İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılacak. Namaz vakti olduğu zaman İsa Aleyhisselam'a buyur sen namaz kıldır dediği zaman hayır diyecek sen bu ümmetin ileri gelenisin diyecek. Sen komutansın sen kıldır diyecek ve İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılacak. Düşünün o kadar bir şeref vermiştir allah Teala o şahsiyete ve allesat usule muaddeti gibi bu şahsiyet gelecek ve onun döneminde zulüm, küfür işte o şirk karanlığı tamamen kalkıp yerine İslam hakim olacak. İslam adaleti her tarafı kaplayacak. Her tarafta bereket olacak. Güzel günler yaşanacak. Tabii o dönemde de deccal da gelecek. Bu da hepsi kıyametin alametleridir. Deccanın gelmesi anında kafir yazar böyle bir şahsiyet ve yeryüzünde Her taraft u dolazien. Ve bana ibadet eden ben haşa sizi Rabbinizim diyen. Hatta Allah-u Teala ona hali kura da şeyler vermiş. Gökyüzüne yağmur indirecek, yağmur indirecek. İşte yeryüzüne nebat çıkar diyecek, nebat çıkaracak. Adamı öldürecek, diriltecek. Cenneti ve cehennemi olacak. Fakat bu cennet ve cehennem hayali bir şey. Ona iman edenler, edenleri cennete gönderirken cehennem olarak bulacaklar. Ona karşı durup öldürdüğü şahsiyetler de cehenneme giriyor mu zannettikleri o şahsiyetler cennete girecekler. Tam tersine, hatta hadiste aleyhisselatü vesselam beyan ediyor, müminin birisini gördüğü zaman bana iman et, haşa ben senin Rabbinim dediği zaman hayır sen yalancı bir insansın, sen kafir ve yalancı bir şahsiyetsin, ben sana iman etmem dediği zaman o zaman ben seni öldürüp cehenneme göndereceğim deyince yapacağını yap diyor ve ben imanımdan dönmeyeceğim. Onu öldürüyor ve bir daha diriltiyor. Gördün mü diyor öldürdüm seni bir daha dirilttim ve cehennemimi de gösterdim o cehennemi atacağım. Mümin diyecek ki vallahi imanım bir kat daha arttı ki sen de deccalsın yalancı bir insansın ben sana iman etmeyeceğim diye ve üçüncü seferinde öldürmek isteyince öldüremeyecek. Tabii onun fitnesi sadece kafirlere, kalbinde hastalık bulunan şahsiyetlere, münafıklara, müşriklere olacaktır. Sağlık müminlere zarar veremeyecektir. Tabii Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onun şerrinden her zaman Allah'a sığınılmış. Onun şerri de büyüktür. Ve yani bizim dönemimizde de gelecek olsa bizim halimiz ne olacak? İmanımızda sebat gösterebilecek miyiz, edemeyecek miyiz? Allah'a kalmış. Yani biz Böyle bir garantimiz yok. Bundan dolayı Aleyhisselatü Sanım yaptığı gibi biz de Allah'a sığınmamız gerekiyor. Allahümme inni a'udu bike min fitnetin mesih-i deccar <gülüyor> diyormuş Aleyhisselatü Sanım. Ya Rabbi sana, Mesih deccanın fitnesinden sana sığınırım. Mesih denmesinin sebebi de yeryüzünde sürünerek yürümesi. Yani sürünerekten kasıt o kadar hızlı yürüyormuş ki sanki yerin üzerinde böyle sürünerek hızlı bir şekilde kayan Bir insan şeklinde, hatta her bir adımını atarken gözün gördüğü uzaklığa kadar ulaşabilen bir şahsiyet ve dünyanın her tarafını gezecek. Bir Mekke ile Medine sadece giremeyecek. Mekke ile Medine'yi melekler koruyacaktır, sokmayacaklar. Hatta Mekke ile Medine titreyecektir. O geldiği zaman. Her tarafı dolaşacak. Yeryüzünde Aleyhisselatü Vesselam beyan ettiği gibi 40 gün duracak bu deccan. Onun bir günü bir sene gibidir. Bir günü bir ay gibidir, bir günü bir hafta gibidir. Diğer geri kalan günleri de sizin saydığınız günler gibidir. Beyan ediyor Aleyhisselam. Bunu hesap ettiğiniz zaman takriben bir sene, iki ay ve üç ay gibi bir vakit oluyor. Şu Bu kadar vakit yeryüzünde dolaşacak, fitne yayacak. Ve sonra bu deccalı Mehdi Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam beraberce öldürecekler. Tabii bu dönemde Ya'cuç ve Me'cuç denen, Kavimler gelecekler, fesat eden, yeryüzünde fesat çıkaran. Onlar da öldürülecek, helak olacaklar, katledilecekler, Allah-u onları helak edecek. Bu şekilde kıyametin alemetleri hukum olacaktır. Evet, demek ki halife, demek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini işleyen, onun izini adım adım takip eden ve Müslümanları yöneten şahsiyetlere denir. Bu şekilde yönetmeyen kişilere zaten halife ismi denmez, ancak sultan ismi dener. Evet, buradaki de işte ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dediği zaman yani biri diğerinin ardından gelen, onun yerine geçen insanlar yaratacağım anlamında. Tabi melekler burada, قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء Melekler burada itiraz mahiyetinde değil. Sadece öğrenmek, anlamak için soruyorlar. Ve şaşırarak yani. Diyorlar ki: "Ya Rabbi, etcealu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku'd-dima." Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birileri ni mi yaratacaksın? Ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lek bizisa. Seni hamd ile tesbih eder ve tenzih ederiz. Takdis ederiz, tenzih ederiz. Yani melekler tabi burada sadece işin iç boyutunu, yani iç yüzünü öğrenmek için, merak ettikleri için, işin hikmetini öğrenmek için soruyorlar. Yoksa itiraz